İki türlüdür ölenler. Bir kısmı ölür, bir kısmı olur. Olanlar hakkında velateku lumen yuklerihi sebeenillahi amal belahiyau velakillateşur ve fi ayetin ahar velathapsaben lejinakutehu fi sebeenillahi amal belahiyau ilaahil ayat. Bunlar olmuşlar. Ölenler de kafirler de hayvanlardır. Hayvanlar ölür ve kafirler ölürler. Ölme kurtulmazlar. Embiya Allah'a sevenler Allah'ın sevdikleri yaşar, gözden nihan olurlar. Onlar için üldemeyin diyor Hz. Allah. Kim onlar? Şehitler, gaziler, adiller, ilmiyle amiller. Allah'a sevenler, Allah'ın sevdikleri. Allah. Embiya, mürseliim. Onlar için üldemeyin diyor Allah. Onlar ulu onlar. Ulu var, ölü var. Allah da zaten haylalık imzalı korkutuyor. Haylara hitap ediyor, hay, hay, dirilere. Allah'ın hitabı dirileredir.